987. Konu: Muayman ile Suvebit'in şakalaşması. Ebu Bekir ticaret maksadıyla Busra'ya gitti. Beraberinde Muayman ve Suvebit bin Harmele de vardı. İkisi de Bedir ashabındandı. bit yemeği idare ediyordu. Muayman ona bana bir şeyler yedir dedi. Suvebit de Ebu Bekir gelinceye kadar bir şey yok deyince çok şakacı olan Muayman da kalktı, diğer bir kervanın yanına gitti. Kervanda satılık deve vardı. Nuayman, kervancılara, benim, Arap, genç ve güçlü bir kölem var. Satın alır mısın, dedi. Kervancılar, evet, alırız, dediler. Nuayman, o çenesi güçlü birisidir. Size, ben köle değilim, diyebilir. Eğer vazgeçecekseniz şimdiden söyleyin de, bana karşı şımarıklığı artmasın, dedi. Kervancılar, hayır, biz alırız, dediler. On genç deve karşılığında onu satın aldılar. Muayman develeri alıp getirdi ve kervancılara Suveybit'i göstererek, işte benim kölem budur, dedi. Suveybit, o yalan söylüyor, ben köle değilim, dediyse de, kervancılar, senin böyle diyeceğini biz önceden öğrendik, dediler. Suveybit'in boynuna bir ip bağlayarak onu çekip götürdüler. Ebu Bekir geldiğinde durumu ona anlattılar. Ebu Bekir arkadaşlarıyla gidip, develeri geri vererek, Suveybit'i aldı. Sonra Hazreti Peygamber'e bu olanları anlattılar. Hazreti Peygamber ve Eşhabı, bir yıl boyunca, bu olayı hatırladıkça gülüyorlardı.